Peygamber bülbülü Hazreti Bilal-i Habeşi. Es-salamu <Sessizlik> devre bütün insanlığı alev alev yakmış, gönüllerden sevgi ve merhameti alıp bir akrep gibi insanlığı zehirlemeye başlamıştı. O devirde içki, fuhuş, kumar, her şey ama her şey mi sayılıyordu. Nefis ve şeytan insanlığı sürükleyip duruyordu. Bilhassa Mekke'de bu gidişin nereye varacağını düşünen bile yoktu. Gündüz nefsani ve şeytani arzuların peşinde koşmaktan yorulan halk... Gece olur olmaz uyuyakalıyordu. İşte yine bir gece başlamış, yine yeni bir sabah onu takip etmişti. Güneş epeyce yükselmiş, Mekke halkı bir sel gibi sokaklara atmıştı. Halefi oğlu Ümeyye de sokaktaydı. Arkasından gelen çukur yanaklı, zayıf suratlı, kıvırcık saçlı, ince uzun boylu siyahi kölesiyle Kabe'ye doğru gidiyordu. Kimdi bu köle? Adı Bilal'le. Künyesi Ebu Abdullah. Mekke'de doğdu. Babasının adı Ribal. Anasının adı Hamame. Ailesi de köleydi. Ümeyye Kabe'ye yaklaşınca geriye dönerek kölesine seslendi. Bilal! Buyurun efendim. Şam diyarında geçen sene olduğu gibi bu senede şansının iyi olacağını ve iyi bir kazançla döneceğini ümit etmekteyim. Ümidimizi boşa çıkarmazsın değil mi? Meraklanmayınız efendim. Çıkarmam efendim. İşte bu imitledir ki kabilemiz beni cemu halkı senin bulunduğun kervana katılıyorlar. Yarın küveş kervanı Şam diyarına hareket ediyor. Sen de hazırlıklarını bugün tamamla ki arkadaşlarından geri kalmayasın. Hiç endişe etmeyin efendim. Kafileyi arzu ettiğiniz gibi hazırlayıp öyle yola koyulacağım. Bu yolculukta kafilenin tek sorumlusu sen olacaksın ya Bilal. Bak Kureyşluları Kabe'nin önünde toplanmışlar bile. Hübel'e kurban sunup yolculuk falına da baktıktan sonra yanıma gelirsin. Olur efendim. Bilal Hübel denilen büyük puta doğru ilerlemeye başladı. Taptıkları bu put insan şeklinde kırmızı akik taşından yapılmış olup elleri de altındandı. Önünde yedi tane zar bulunuyordu. Hübel'in yanında bulunan fal bakıcısı bir kadına güya bu zarlarla fal bakıyordu. Gerçekte bu taş yanından insana ne fayda ne de zarar gelebilirdi. Fakat şimdi biler bunu bilemiyordu. Bu sebeple büyük bir güven içinde falçıya sordu. Büyük Hübel. Bu yolculuğumuzun hayırlı ve uğurlu geçmesi için senin yardım ve korumana mühtaçız. Bunun için sana kurbanlar sunmaya geldim. Ey falcı, şu zarları bir de benim işin at. Bakalım falım nasıl çıkacak? Yolculuk nasıl geçecek? Rabbimiz Sübel bu hediyenizi büyük bir memnuniyetle kabul edecektir. Peki. Şimdi diliğiniz üzere zarları sizin için atıyorum. Oh, eyvah. Zar kötü geldi. Yola çıkamayacaksın. Biz yolculuk için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Acaba zar niye kötü geldi? Yolculuğun yapılmamasını istemek neyle izah edilir? Hübele hediye verip kurban da sunduk. Ya Bilal, Hübele yeniden bir hediye daha sundu. Bir kurban daha takdim et. Ola ki acır da sizden razı olur. Ve yolculuk için izin verir. Kafilemiz adına bu hediye de takdim etmekten memnun olurum. Yeter ki Hübele layık olsun. Hadi. At şu zarları falçı. İşte bak gördün mü? Zar iyi geldi. Oku oku. Heh. Razı oldu demektir. Bak. İşte zarın üstünde Sefere gidilsin yazılı Çok şükür Sağ ol Sağ ol Ama içimde garip bir duygu var Gönlüm tatmin olmadı sanki Ne olur Benim için şu zarı bir daha at Olur ya Bilal Bak gördün mü Yine üstünde yola çıkılsın yazan zar geldi Evet Aynı zar çıktı Aynızlar. Artık gönlümde hiçbir şüphe kalmadı. Demek ki Hübel benden razı oldu. Heh, razı oldu. Ertesi sabah şafak sökerken Mekke'den hareket eden Kervan'ın... ...Beni Cemuh kabilesine ait olan kafilenin başında Bilal okuyordu. Kervan bir ırmak gibi Şam istikametine akıp gitti. Kafile dağ, taş, dere, tepe, çöldemeden yol aldı. Haftalarca süren zorlu bir yolculuktan sonra Şam'a yaklaşmışlardı. Az sonra bu yorucu yolculuk sona erecekti. Ama develerde artık adım atacak hal kalmamıştı. Yolcular da bitkin ve perişandı. Bu hali gören Bilal, kervana bir canlılık vermek istedi. Ve şarkı söylemeye başladı. O güzel, berrak... Ahengli sesiyle name name çağlayan bu şarkılar... ...yorgunlukları ve bitkinlikleri bir anda unutturmuş. Develer bile bu tatlı namelerin ahengiyle canlı canlı yürümeye kurulmuştuk. Güneş batmak üzereyken şama vardılar. <Gülüyor> İlahlara şükürler olsun ki menzile vardık. Ya Bilal... Gücümüz tükenmişken sen bizi şarkılarınla güzel sesinle güçlendirdin. Baksana kabile reisleri de keyiflendiler. Az önce sesini övüyorlardı aralarında. Fakat bunu yüzüne karşı yapamazlar. Buna kibirleri mani olur. İçlerinden biri müstesna. Kuhafeoğlu Ebu Bekir. Kureyş'in en soylu ailesindendir ama onda kibir diye bir şey hiç görülmemiş. Güzel ahlaklıdır. Söylesine bile el kaldırdı. Görülmemiştir. Kötü bir sözü duyulmamıştır. İçki içtiğinde gören olmamıştır. Evet doğru. Sonra putlara da tatmazmış. Mekke'de yegane insan odur ki... ...her bakışları bakışlarıyla gönlümü ferahlatır. Allah'ın alimleri kurtarmaya gönderdiği Yüce Resulü... ...Hira Dağı'ndaki mağarada. Bir gece evvel rüyalarında muazzam bir şekil... ...müthiş bir heybet, bir ışık bir renk görmüşlerdi. Bu görünen harikulade varlık, Namusül Ekber sıfatlı Cebrail'di. Allah'ın vahyini tebliğe memur büyük ve sultan melek. Ramazanın 17. pazartesi günü, mağarada murakabe ve ibadetin en derin anında Allah'ın sevgilisine dünya ve madde perdesinde göründü. Ve ona hitap etti. İkra, oku. Kainatın efendisi Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem, dehşet ve hayretler içinde cevap verdi. Ben okuma bilmem, ne okuyayım? Melekler sultanı ilerledi, sonsuzluk nebisini kucakladı, kuvvetle sıktı ve sonra bırakarak tekrar etti. Oku! Ve yine aynı cevap. Ben okuyucu değilim, okuyamam. Bu hal üç kere tekrarlandıktan sonra Cebrail... Allah'tan aldığı ve Resulüne teslim etmeye geldiği ilk ayeti başından sonuna kadar okudu. İkra bismirabbikellezi halak. min bil ma Oku. Seni yaradan Rabbinin adıyla oku ki o insanı fıhtılaşmış bir kandan yarattı. Oku ki senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini talim eden bol kerem sahibi, ihsan sahibidir. Allah'ın sevgilisi Cenab-ı Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem bizzat konuştuğu lisanda nazil olan ayeti kelimesi kelimesine tekrar etti. Bedi hayat müjelisinin Allah'tan aldığı emirleri tebliğe başladığı günlerdeydi. Şam'a giden kervanlar Mekke'ye dönmüştü. Bu kervanda hem Hazreti Ebu Bekir hem de Bilal-i Habeşi vardı. Ebu Kuhafeoğlu Ebu Bekir öteden beri Allah'ın sevgilisinin en sadık ve en aziz dostuydu. Daima yanına gelir. Daima onun ışık saçan gözlerinin içine bakar. Onunla konuşur, sohbet eder ve için nur dolu olarak ayrılırdı. Ömründe hiç puta takmamıştı. İlm ve hilm sahibi... ...yüce yaratılışlı bir kimseydi. İşte o günlerden bir gün... ...Ebu Bekir... ...Hazreti Hatice'nin yeğeni... Hüsamoğlu Hakim'in evinde. Söylediğin gibi... ...Şam'da bu sefer çok konaklamadık. Ya Hakim... ...mallarımız çabuk tükendi. Kazancımız yerinde sağ salim döndük. Eşkıya baskını da olmadı hiç. Ya Hakim... Ya Hakim, duydun mu? Yeğenin Hatice'nin kocası Musa peygamber gibi Allah tarafından gönderildiğini iddia ediyormuş. Bu haberden sonra Ebu Bekir aziz varlığın alemler tacının evine gelmişti. Ebu Bekir gözlerinde ilahi okyanusların kaynaştığı insanlık ufkuna sordu. Doğru mu? Ve şu tek kelimelik cevabı aldı. Evet. Ebu Bekir hemen orada inanıp iman etti. Sen eminsin. Dost doğru birisin. Sana inanıyorum... Ve Allah tarafından gönderildiğine iman ediyorum. İşte bu tek an içine giren ilahi bir seziştir ki, Hazreti Ebu Bekir'e Sıddiki Ekrem nakabını kazandırdı. Yani tasdik edici doğrulayacak. olmakla yetinmemeli. Herkesi onun müjde ettiğine bağlamak için çalışmalı. Diğer bütün varlıklar yaratıcısını biliyorlar. Sadece insanlar habersiz bundan. İnsanlar gafil. Bu sırrı, bu müjdeyi Bilal de bilmeli. Hemen gidip ona haber vermeliyim. Şimdi Mekke halkı derin bir uykuda ...vakit gece yarısını çoktan geçti. İşte... benim Cumhur Mahallesi. Halefoğlu... ...Ümeyye'nin evi. Şu yandaki ev olmalı. Ah... ...biraz nefesleneyim. Ah, i̇şte... ...kölelerin bulunduğu bölüm... ...tamam burası. Bilal! Bilal! Hay Allah! Duymadı galiba. Hiç ses veren yok. Allah'ım sen bana güç ver. Her tarafımı bir heyecan dalgası sardı. Elim ayağım titriyor. Gecenin bu saatinde böyle şüpheli bir durumda... ...aniden karşıma biri çıksa ne yaparım? Ne cevap veririm? Evime dönmeliyim. Yok yok yapamam yapamam. İçimdeki bu sevinci Bilal'e açıklamadan gidersem... ...bu hasret ateşi beni yakar. Ey seher rüzgarı. Benim sesimi... Niçin Bilal'e ulaştırmazsın? Ben ne yapıyorum böyle? Şimdi ah zamanı zamanımı... Bu sırrı Bilal'e duyurmadan gitmem. Bilal! Bilal! Bilal! Bilal! Kimsiniz? Benim. Beni tanımadın mı Bilal? Ne istiyorsunuz gecenin bu vaktinde? Kimsiniz? Tanıyamadınız sizi. Ben Ebu Bekir... Hayrola ya bu Bekir Gecenin bu vakti sizi buraya getiren nedir Sana Önemli bir haberim var Doğrusu beni meraklandırdınız Merak etmeye değer ya Bilal Gecenin bu vakti Neden bu zahmete girdiniz Haberi yarın verseydiniz olmaz mıydı Evet Ama efendinin yanında Onun gözünün önünde böyle önemli bir haberi Nasıl duyurabilirdim Birinin bunu duyup da Efendine anlatmasını istemiyorum Bu kadar önemli olan haber ne ola ki? İşte müjdeler olsun ya Bilal Bu ümmetin peygamberi zuhur etti Bu ümmetin peygamberi mi dediniz? Evet ya Bilal Evet öyle dedim Beni hayrete düşürdünüz ya Ebu Bekir Asıl hayret edilecek şey Sizin bundan sonra kölelikten Efendiliğe erişmeniz olacaktır Kölelikten nefendiliğe mi? Evet. Kim yapacak bu işi? İşte Allah'ın son Resulü. Peki kimmiş o son Resul? Abdullah'ın oğlu Muhammed Emin. O mu? Bunu nasıl keşfettin? Mekke'de onun peygamberlik iddiasında bulunduğu ve gizliden gizliye insanları bir olan Allah'a imana davet ettiği duyulmaya başlandı. ...bu müthiş haberin bana ulaşmasıyla... ...doğruca onun yanına gittim ve sordum. Ey Ebu Kasım... ...sizin hakkınızda bana gelen haberin mahiyeti nedir diye. Cevap verdiler. Ya Ebu Bekir... ...hakkımda sana gelen haber neymiş? Müthiş, müthiş... ...siz Allah'ın peygamberi olduğunuzu söylüyormuşsunuz. Evet, öyle söylüyorum... Rabbi Rahimim beni birliğine Ve varlığına inananlara Müjdeci olarak gönderdi İnanmayanları da Aza bile korkutucu kıldı Ve bütün insanlara Rabbin Risaletini Tebliğe memur etti Diye konuştular Bunun üzerine ağzından şu sözler döküldü Evet Evet Vallahi senin yalan söylediğini Ne gördüm ne de işittim Akrabayı gözetir İnsanlara iyi muamele ederdin. Ahlakın zirvesindesin. Bugüne kadar senden hiç kimse incinmemiştir. Gerçekten peygamberliğe sen layıksın. Ey Allah'ın Resulü uzat elini sana iman edeyim dedim. Allah'ın Resulü mukaddes elini uzattı ve ben ona biad ettim. Ya Bilal bu kadar. Bu kadar acele mi iman ettin ha? Evet öyle yaptım. Hiç incelemek lüzumu duymadın mı? O Allah'ın Resulüdür ya Bilal. Bunun altından bir makam veya bir dünyalık arzusu çıkmasın. Sakın böyle bir isteği olmasın. Hayır ya Bilal buna imkan yok. Ben onu herkesten iyi tanır ve bilirim. Ve o bunun ötesinde ne bir serbest sahibi olmak ister ne de bir makam. Eğer böyle olsaydı, buna hiç lüzum yoktu. Çünkü zevcesi Hatice'nin büyük serveti ona yeterdi, artardı bile. Peki, o insanlardan ne istiyor? Neye davet ediyor? Bir olan Allah'ın varlığına davet ediyor. Şu man kafalı putlara tapmayı, taş ve tahta parçalarına ibadet etmeyi yasaklıyor. Çünkü onların insanlara ne bir zararı... Ne de bir faydası var. O hissiz ve cansız taşlardan insana fayda olur mu? Ezen'in sonsuzluğun sırlarını öğrenmek istiyorsan akıl mumunu yak. Ya Bilal. Ya. Rabbi, düşüncemle aklım fikrim kainatın ovasında bir ceylan gibi koşuyor. Nedir bütün bunlar? Ey Bilal. Dünyamızı yaratanı. Bizim hayat hamurumuzu yoğuran eli düşün. Gök kubbenin varında kıvılcımlar yağdıran güneşe, Geceleri cihana aydınlatan aya, yıldızlara bir bak. Evet, evet bu büyük kudreti tanı. İşte o son peygamber bütün insanları, alemleri yoktan var eden Allah'a inanmaya ve ibadet etmeye davet ediyor. Bu din, insanın iman, amel ve gayreti nispetinde Allah katında derece ve itibarı olabileceğini haber veriyor. Ya Bilal, hala susmakta mısın? Şu cihana bir kerecik akıl gözüyle bak. Ya Bilal, fikrin nedir? Ya Ebu Bekir? Şu anda ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana öyle şeyler anlattın ki şaşkınım. Şimdiye kadar hiç kimseden bu sözleri duymuş değilim. Hayret ve dehşet içindeyim. Ya Bilal. Ne diyeceğini bilemiyor musun? İnan ki bilemiyorum. Bu yüce dinin ortaya çıkışına benim kadar senin de sevineceğini ümit ediyordum. Hatta benden daha çok senin sevinmen gerekir. Çünkü bu din insanlar arasında eşitlik olduğunu, Allah yanında sizlerle efendilerinizin hiç farkı olmadığını bildiriyor. Bu mukaddes dinin adaleti ve üstünlüğü karşısında aklın, ilmin, idrakin kabul etmediği Kureyş'in batıl dininden söz edilebilir mi? Yüce Allah'ın yerine, fayda ve zararı olmayan putlara tapılır mı Allah'tır en büyük kudret sahibi bin alem yaratır bu dünya gibi ya Ebu Bikir Muhammed'in getirdiği dinle Kureyş din arasında ben bir mukayese yapamam zaten Şam diyarında o rahibin söylediklerini de dinleyince Kabe'ye dikilen putların kudreti hakkında şüpheye düştüm. Bir sürü taşıyanından insana ne hayır ne de zarar gelebilir diye düşünmeye başladım. Fakat sen de takdir edersin ki insan yıllar yılı sahip olduğu bir inancı birden söküp atamaz. Bir insanın öteden beri inandığı dinini birden söküp atması zor. İnsanın öteden beri inandığı dinini birden terk edivermesi kolay değil. Ya Bilal, Kureyşlilerin taptığı putlarla senin ecdadının taptığı putlar arasında ne gibi bir münasebet var? Batıl olan bu inanca bu kadar bağlılık neden? Onların kırılıp parçalanmasından niye bu kadar korkuyorsun? Söyle ey Bilal, söyle hala niçin tereddüt ediyorsun? Hiç mi? Hiç İçime bir huzur kapladı ya Ebubekir. Sen sen inandıktan sonra ben ben niye inanmayayım? Artık hiç şüphem kalmadı. Elhamdülillah. O ne demek? Alemlerin Rabbi olan yüce Allah'a hamd. Et. Oh, ne güzel. Ne güzel. Ya Bilal Şimdi benimle beraber kelime-i şahadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Şahadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine şahadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve resulüdür. Eyvallah. Eşhedin la ilahe illallah ve eşhedin Muhammeden abdühü ve resuluh. Ey Bilal, ey benim din kardeşim, gel kucaklaşalım. Ya Bilal, yarın akşam seni evimde bekleyeceğim. Gelirsen beraberce Allah Resulü'nün evine gideriz, tamam mı? Olur, olur ya Ebu Mikir. kendi güneşiyle aydınlatan yüce Rabbim, cihan mabedinin mumunu şu anda benim gönlümde yaktım. Bu canım, canına kurban olsun ey yaradanım Allah. İki peygamber sevdalısı doğruca Allah Resulü'nün hanesine gittiler. Kainatın efendisi dudaklarında cennet tebessümleri olduğu halde onları kabul etti. Hazreti Bilal Allah Resulü'nün mukaddesini tutup. Ey Allah'ın Resulü! Sana birer ediyorum. Allah bir ve sen onun Resulüsün. Artık ölüm pahasına da olsa bu yoldan dön. Resulullah'ın nurlu yüzü daha bir aydınlandı. Şu ışıklı sözler mübarek dudaklarından Bilal'in ruhuna aktı. Allah seni cennetle mükafatlandırır ya Bilal. Coşkun peygamber sevdalısı Hazreti Bilal bundan sonra fırsat buldukça efendisi Ümeyye'nin yanından kaçıp bütün alemlerin efendisine gidip gelmeye başladı. Peygamber sevdasıyla bahtiyar olmuş büyük aşk ve vecd kahramanı Hazreti Bilal yine bir gece efendisinin evinden ayrılıp Allah'ın sevgilisiyle sabaha kadar Allah aşkıyla gözlerinden iplik iplik yaşlar akıtmıştı. Sabahın erken saatinde Allah Resulünden ayrıldı. Henüz Mekke halkı evlerinden sokaklara çıkmamışlardı. Hazreti Bilal, efendisinin evine dönmezden önce Kabe'ye İçeri girince kendisinden başka kimsenin olmadığını gördü. Oraya sıra sıra dizilmiş putlara nefretle baktı. Kendi kendine söylendi. Ah Bilal, ah. Bugüne kadar bu taş yıllarında nasıl tanıyordun? Aklımın gözü yok muydu? Senin hayat mumunu kim yakmıştı? Ya sen, ey suratsız put. Elin kırıldığı gün... Sen neredeydin? Azamet ve gururun buna nasıl müsaade etmişti? Hı? İnsanlar kırılan elinin yerine daha iyisini yapmışlardı. E? Ne faydası ne de zarar olmayan taş yığını hübel. Sana şimdi bir tekme atsam. Yüzüne tükürsem bana ne yapabilirsin? Hadi bir şey yapsana. Bana kıssana. Benim senin yanında kaybedecek zamanım yok. Yakında yüzüstü yerlerde ayaklar altında sürüneceksin. O gün elbette gelecektir. Gözlerime inanamıyorum. Bu siyahi adam korkmadan, utanmadan tanrılarımıza hakaretler ediyor. Lanetler yağdırıyor. Kim bu adam? Peşine düşüp öğrenmeliyim. İşte şimdi yeni bir mücadele başlıyordu. Allah'ın alemleri kurtarmaya gönderdiği en büyük kurtarıcı, kötülüklere, işkence ve eziyetlere maruz kalıyordu. Sadece o mu? Hayır. Onun mukaddes elinden ölümsüzlük iksiri içenlerde. Başta Ümeyye bu yeni dine karşı gösterilen ilgiden çok huzursuz olmuştu. Kureyş'in ileri gelenleri kendi aralarında toplanmışlar, Ümeyye'yi bekliyorlardı. Onun da gelmesiyle sayıları tamam oldu. Kainatın efendisini yok etmek için planlar hazırlamaya çalışıyorlar. Ve ona gönül verenleri ezmek istiyorlardı. Bu toplantı yapılırken Ümeyye'nin yanına biri sokuldu. Kulağına eğilip fısıldadı. Senin Habeşi Kölen de Müslüman olmuş ya Ümeyye. Yoldan çıkmış. Cezasını vermen gerekecek. Sık sık Muhammed'e gidiyor. Ne? Bilal'da bu söylediklerin doğru mu? Elbette doğruyu söylüyorum. Nasıl olur mu? Oluyor işte. Fırsat bulur bulmaz hemen onun yanına gidiyor. Hayret. Evet. Böyle bir şeyi hiç hatırımdan geçirmemiş. Aman efendim dahası var. Bilal. Bilal'de daha korkunç şeylere şahit oldum. Neymiş Allah? Gördüklerimi söylemeye dilim varmıyor. Keşke bunları görmemiş olsaydım. Beni büsbütün meraklandırdı. Söyle gördükleri. Çabuk söyle be adam. Ah bunları anlatmak acı veriyor bana. Hadi söyle. Onu büyük putumuz Übel'in suratına tükürürken gördüm. Neler söylüyorsun? Gördüklerime olduğu gibi söylüyorum. Demek bu kadar ileri gitti ha? Vay beysiz. Vay ahmak şöyle vay. Hayrola ya Ümeyye ne var ne oldu? Nedir bu üzüntülü hali? Sen o üzülme ya Ebu Cehil. Hayrolacak bir şey yok. Şer var şerrin ta kendisi. Ne olmuş? Kölen Bilal. Ne olmuş? Bilal ne yapmış? Ne yapacak? Beyinsiz köle putlarımıza küfür etmiş. Yüzlerine tükürmüş. Peygamberlik iddia edelim dinine girmiş. Vay beyinsiz köle var. Ona öyle bir ceza vermeli ki dininden dönenlere ders olsun. Ey Ömeyye, hiç acıma, şu köleye kan kustur. Hemen git onun canını yavaş yavaş al, derisini yüz. Vahşi bir cenavar ölüsü gibi sokaklarda sürükle, görüp işitmeyen kalmasın. Sana öyle bir işkence yapmalıyım ki... ...bütün aleme yuvvet olsun. Köle Bilal. Sen kim oluyorsun da benden izinsiz din değiştiriyorsun ha? ses Ne, ne, ne okuyacak? Ne ahinde okuyor? Bu sözler ne şiire benziyor... ...ne de mazlum bir şey yani. Ne kadar tatlı, ne huzur verici bir şey yani ...bu sözler oldu. Onun getirdiği Kur'an bu olsa gerek. Muhammed'den bunları öğreniyor anlaşılan. Belki bunların tesirinde kaldı Bilal. Mefsine uydu da... ...kutlarımıza küfretti. Nedir o? Ne okuyorsun? Allah'ın kelamını okuyorum. Allah ne zaman konuşmuş? Hangi Tanrı'dan bahsediyorsun? Rahman ve Rahim olan Allah'tan bahsediyorum. Rahman mı dedin? Evet. Evet. Öyle dedim. O mu konuşur? O şanı yüce olan Allah... ...kulu ve Resulü... ...Hazreti Muhammed Mustafa'ya kitap ve hikmet göndermiştir. Kes sorun sana beynsiz köle. Siz sordunuz ben de cevap verdim. Yeter artık. Bu saçma sapan sözlerini bir son ver. olsun ki... ...o hakikatin ta kendisidir. Şu senin Rabbin kimdir? Benim Rabbim... Öyle bir Allah'tır ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yerlerin, göklerin ve mevcut olan bütün varlıkların yaratıcısıdır. Rabbidir. Gökler, güneşler, ay, yıldızlar, zerreler ve küreler, kainatta ne varsa hepsi onun kudretiyle var olmuştur. Bütün noksan sıfatlardan ben onu tezih ederim. Sus, pis köle! Yoksa şimdi alırım canını Benim canımı sen vermedin ki bir de karşı geliyorsun ha Benim Rabbim birdir Eşi benzeri yoktur O her şeye kadirdir Din değiştirmiş dönek köle Büyücü bir adamın peşine düştün Tanrılarımızı inkar ettin Kafir oldun Öyle mi Sen kötü bir kulsun Kötü bir yola düştün Kötü bir işe giriştin Senin yüzünden başımıza yıldırımlar düşecek Tufanlar inecek. Hayır, hayır. Ben kafir olmadım. Aksine mümin oldum. Allah beni dost doğru yola vidayet buyurdu. Gönül ufkunda İslam güneşi doğdu. Gönül toprağıma Cenab-ı Ahmet'in muhabbet damlası düştü. İman havsında Kur'an iksiriyle yıkanıp tertemiz oldum. Ey beyinsiz köle! Senin gibi kölelere, efendilerine karşı gelme hakkı ne zaman tanınmıştır? Efendilerin tanrılarını bırakıp da başka tanrılar seçme hürriyetine ne zaman sahip oldun? Sen benim kölemsin, malımsın. Sana istediğimi yaparım. Sen de benim her istediğimi yapmaya kabul ettiğim dini kabul etmeye mecbursun. Emirleriniz başım üstün efendim. Gerçekten de ben sizin kölenizim, bunu biliyorum. Beni herhangi bir eşya gibi kullanabilirsiniz. Siz benim yalnız bedenime sahipsiniz. Ama aklıma... Vicdanıma, kalbime, içimde gizlediğim şeylere asla sahip olamazsınız. Sevmek, sevmemek, inanmak, inanmamak benim içimdedir. Benim vicdanıma perşim vurmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Beni hiç kimse İslami yoldan çeviremez. Hak terk etmeye beni zorlayamaz. Ah! Yorulmayın Efendim! Boşuna yorulmayın! Boşuna uğraşmayın! Ben artık Müslümanlık bahçesinde gül topluyorum! Dikenin acısına elbette katlanacağım! Kendine gel kök köle kendine gel! Aklını başına topla! Yoksa canını alırım! Muhammed'in bozduğu o kötü ruhunu vücudundan çıkarırım! Hayır! Allah'ın Resulü ruhumu bozmadı! O hakikat nurlarını gönlüme doldurdu. Senin emirlerine karşı gelip bu sapıklığa devam edecek misin? Ben senin batıl emirlerine karşı geliyorsam Allah'ın yüce emirlerini tutuyorum. Ona secde ediyorum. Lat ve Uzak için sen bu dini terk edinceye kadar sana en çetin acıları çektireceğim. Bu mukaddes dini bırakmak için beni parça parça etsen Bin canım olsa da her gün dilini alsam Vallahi ben bu dini terk etmem Benim gönlümde öyle bir padişah taht kurdu ki Ben candan da Tenden de vazgeçtim Öyleyse. O zaman hak ettiğini buldun <gülüyor> Ahaddir Ahaddir Birdir Birdir <gülüyor> Vay nankör köle vay Bu kudreti nereden alıyorsun Ben sana en iyi yemekleri yedirdim en güzel elbiseleri giydirdim Şimdi bana isyan ediyorsun ha Bunları başıma kakma Herhalde Allah rızası için yapmadım bunları Sus! Bak, <gülüyor> nasıl susarım Sana isyan ettiğimi söyleyerek beni dövüyorsun Ama sen bunca sene Allah'a isyan ettin Hala da ediyorsun Yarın sen de hakkını suhrunda cezanı çekeceksin Ne diyorsun sen? Hakikati! Sus! Ey belalara musibetlere tufanlara uğrayasıca Sus! Beni delirtecek misin öyle deme, öyle deme Bu haksız beddualar bir gün seni yakar <gülüyor> Beni mi yakar Evet Bunları sana Muhammed mi öğretti O nebi muhterem, Bütün alemlere rahmet olarak geldi Öğrettikleri de ancak haktır Görürüz Görürüz Bu işe ne kadar dayanacağını görürüz Yaradan Rabbime ruhumu teslim edinceye kadar. Hey! dışarıdaki kim varsa gelsin. Kırmıkçılar, köleler! Gelin buraya, gelin! Soyun, soyun şu nankör keleli elbiselerini. Giyin, hadi. Ona en eski elbiselerden giydirin. Elini ayağında iyice bağlayın. Acele etmeyin. Hırpalanmasın kıymetli elbiseleriniz. Bakın... Çıkarmaya başladım bile Benim bunlara ihtiyacım yok Ben vücuduma iman örtüsü sanmışım İslam rütbesiyle rütbelenmişim Siz beni Hiçbir şeyle yıldıramazsınız. Alın işte Çıkardım elbisenizi Hadi ne duruyorsunuz Ellerimi bağlasanıza Uzattım işte Vay dili uzun aşağılık köle vay Ne bana çabuk Köpek gibi boyuna bağlayayım şunu Şöyle <gülüyor> Ne o? Ne diye sırtıyorsun Benimle eğleniyor musun Hey siyahi kadın oğlu Elbette ki azabın çok korkunç olacak Allah'ın azabı daha şiddetlidir Sen şimdi gör azabı Hadi hadi Nefes alabilirsen al bakayım <gülüyor> Yürü bakalım şu sokaklarda yürü Bak Nasıl bakıyorlar sana görüyor musun? Senin gibi beyinsizlere ibret olsun bu halin! Gelin çocuklar gelin! Tutun şu dininden dönen nankörlükünü! Mekke sokaklarında böylece dolaştırın da Bütün aleme ibret olsun! <gülüyor> Sıkı çekin şunun boynundaki ipi. Kan kusturun bu habis köle. Ahadır. Ahad Birdir. Birdir. Bulmayın. Yapmayın. Eziyet etmeyin zavallı. Çekil şuradan be. Çekil kadın. Acımak sana mı kaldı? Şuna bakın. Sürüklenmekten dizleri parçalanmış. Boynumdaki ip boğazını kesiyor. Bilal... Al şu suyu iç biraz. Hadi gayret et. Aç ağzını. Ona su içirmek ha. Dininden dönen bu köleye merhamet ha? ha. Bu kadın Ammar İbn evet, Yafir'in annesi. Ya. Kabeşli köleye oğlu gibi Müslüman olduğu için mi acıyor? Vurun şunun ellerini. Kırın tersli sürü. Allah'tan korkun Allah'tan. Ne dedin ha. Sen de Müslüman mısın yoksa. Kalk dostlarım haki Müslümanım. Şu elimdeki sopayla beynini dağıtayım da gör. Aa! Aa! Aa! Ne duruyorsunuz? Vurun! Vurun! Hüver hakkı için! Kultlarımızın selameti için! Susturun şu kadını! Yeter! Yeter! Vurun artık! Kadın ölmüş gitmiş çoktan. Ana! Ölmüş Ölmüştü! Şey. Ölmüştü! Ölmüştü! Şey. Ölmüştü! Ölmüştü! Ölmüştü! Nasıl ya Bilal? Aklın başına geldi mi? Birdir. Bir. Allah bir. Yeter artık. Beni daha fazla kızdırma yoksa canını alırım derini üzerim. Birdir. Sus. Allah bir. Sus beni delir edeceksin. Aklını başına al. Bu sözlerden vazgeç. Eski dinine dön. Ben Tuba gölgesini gördüm. Sonsuz devlete erdim. Bundan sonra mı eski sapıklığa döneceğim? İlahi aşk. Benim can damarımı çekmiyor bak Artık ben o batıl yola nasıl gidebilirim? Nasıl gidebilirim? Allah bilir. Allah bilir. Ondan başka tapılacak yoktu. Seni parça parça ederek deneydiririm. Benim kölem olduğunu ne çabuk unuttun. Bir bir, Allah bir Kılak ve uzadın and olsun ki Sana hayatı haram edeceğim Ey hizmetçiler O siyahi köleyi buraya getirin Şuraya Sokağın ortasına yatırın Bu dikenli dalın dilinden de anlar mısın ey Bilal Allah biridir. Bir. Ahad. Gönül toprağıma Cenab-ı Ahmet'in sevgi damkınası düştü. Sen beni toprağa düşürmüşsün. Ne gam. Ah. Ah. Ah. Ah. Neden ha? Neden? Neden et Muhammed'i anmaktasın? Nasıl oluyor da hala onu övebiliyorsun ah. ha? Onu övmek kimin haddine? Onu bizzat yaradan övmüş. Bu şeref yeter ona. Ben sadece hakikati söylüyorum. Ne yazık ki senin gözlerin açık ama aklın yok başında. Seni, seni canın çıkana kadar böyle tekmeleyeceğim. Yerlerde sürüklenme yetmez. Kızgın kumlara atın. Ellerini, ayaklarını kazıklara bağlayın. Eklerini kaldırın. Bir anla bile su verin. Hadi. hadi! Hadi ne duruyorsunuz? Alın götürün! Ya Ebu Cehil! Bu köleye çeşitli işkence yaptık. Azap çektirdik. Arzu ettiğiniz sözü ona söyletemedik. Aksine günden güne Muhammed'e olan sevgisi arttı. Artık ondan da sözlerinden de kurtulmak istiyorum. Ey ümeyye, nasıl oluyor da onu öldürmeyi teklif ediyorsun? Bir düşünsene. Onu öldürmek bizim başarısızlığımız demektir. Güçsüzlüğümüzün, beceriksizliğimizin bir delili olur. Peki ama başkan ne yapabiliriz? İşkenceye devam edelim. Ne zamana kadar? Muhammed'e ve onun Rabbine karşı gelinceye kadar. Ya Musa no. Ahad Ahad Allah be. Aklınla bin yaşa Ya Ebu cihan çıplak vücuduna giydirdiğin demir zıhla onu öylece kızgın kumlara yatırmak iyi fikir. Çöl sanki fokur fokur kaynıyor güneşin ateşiyle. Saatlerdir yatıyor artık pişman olmuştur. Tövbe ederse canını kurtarır. Gel, gel yanına gidelim. Haydi ey Bilal, doğrul artık. Ahad, ahad, birdir, birdir. Ağıl Alamı sapıklığında ısrar ediyorsun Aha. Getirin şu kaya parçasını Getirin koyun bu habeşli kölenin göğsüne <gülüyor> Allah Beni öldürürlerse öldürsünler, ölüm korkusuyla Rahman olan Allah'a eş ve ortak kabul etmeyeceğim, Ayy, ey Yaradanım Allah, Allah. ey İbrahim'in, Yunus'un, Musa'nın, Yusuf'un ve İsa'nın Rabbi olan Allah'ım, beni sevgiyle Muhammed'e bağışla. <gülüyor> ya Rabbi, Ya Rabbi sen benim ya Rabbi değişlerim elbette iyolsun. <gülüyor> Halimi görüyor ve biliyorsun. Ey Bilal, lafroza iman edinceye kadar böyle kalacaksın bu Baha vadisinde. Tevhidin şeyda bülbülü Hazreti Bilal'in işkence çektiği saatlerdeydi. Alemler Efendisi Cenab-ı Ahmet'le Cihan Sıddık'ı Hazreti Ebu Bekir baş başa sohbet ediyorlardı. Hazreti Bilal'in dini mübini İslam uğrunda çektiği cefa artık sona ermeliydi. Bu hak aşığı hürriyetine kavuşmalıydı. Hazreti Ebu Bekir dedi ki... Ey Allah'ın Resulü! Bilal şimdi senin aşkına düşmüş, senin sevdana tutulmuştur. Bedeninden yüzlerce kan ırmağı fışkırmada... ...ve kızgın kumlarda kavrulup gitmede. Öyle olduğu halde ahat diyerek kafirlere meydan okumakta. Ebedi hayat müccesi ya Ebu Bekir. Peki çaresi ne diye sorunca Ebu Bekir... Ben ona müşteriyim ey Allah'ın Resulü. Efendisi ne isterse zarara ziyana bakmadan alacağım. Çünkü o şimdi yeryüzünde ruhuyla Allah esiri olmuş... Allah düşmanlarının amansız hışmına uğramıştır. Sonsuzluk nebisi hiç duraksamadan bu hususta ben de seninle ortağım. Vekilim ol, müşteri olup ona al diye cevap. <gülüyor> bu Allah dostuna niye bu kadar işkence ediyorsun? Bu ne haset, bu ne kin? Hiç Allah'tan korkmaz mısın? Sana ne oluyor? O benim kölemdir. İstediğim zaman azap ederim. Masum ve mazlum bir adama işkence etmek veba mı? Ey Ebu Kuhaver'in oğlu! Yeter! Yeter! O hep senin yüzünden azap çekiyor. Onun ahlakını bozan sensin. Hayır! Onun ahlakını bozmadım. Ebedi saadete kavuşabilmesi için... Doğru yolu gösterdim. Fidayetine sebep oldum. Yeter. Bırak bizi işine <gülüyor> Onu Eşine sizin zulmünüzden şey. kurtarmadıkça bir yere gitmem. Ben de onun yakasını bırakacak değilim. Ya tekrar eski dinine dönecek ya da böylece ölecek. O asla sizin batıl dininize dönmeyecek. Onu ya öldürüm ya da benim dinime döner. Ben onu artık senin zulmünden kurtaracağım. Nasıl? Ahad. Ahad, Sen o gülün kadrini bilmiyorsun. Artık onsuz edemem. Ey ikramcı adam! Eğer acıyorsan satın alalım. Alıyorum. Hazreti Ebu Bekir, o kafirin hırsı taşıncaya, gönlü razı oluncaya kadar para verip... Bir de üste iman etmedik bir kölesine vererek... ...Hazreti Bilal'i satın aldı. Koştu, Hazreti Bilal'in göğsündeki koca taşı kaldırdı. Onu kucakladı. Hazreti Bilal, Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın gül yüzünü görünce kendinden geçti. Allah'ın sevgilisi onu kucakladı. O artık gökler dolusu saadete koşmuştu. Kainatın tacı, Hazreti Ebubekir'e dediler ki... Ey Hilmi hey Ali Sıddık, sana demedik mi ki bu ihsan da beni de ortak et? Sıddık Ekber, bu sözlerin üzerine cevabendir. Ey Allah'ın Resulü, biz ikimiz de senin yoluna kurbanız. Ben onu senin rızan için azad ettim. Sen bana razı oldum dede canım, ebedilik ırmağı gibi çağılasın. Ben sensiz olursam ey Allah'ın Resulü, azaplara uğrarım. Cenab-ı Ahmet Efendimiz cennet sabahları gibi gülümsediler. Tevhidin şeyda bülbülü olan Cenab-ı Bilal böylece hürriyetine kavuşmuş oldu. Allah'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği en büyük müjdeci ve en büyük kurtarıcı sahabilerine yapılmakta olan işkenceleri görünce mukaddes kalbi şerifleri mahzun oluyordu. Onları kurtarmak için çareler arıyordu. Nihayet bir gün onlara şöyle emir buyurdu. Allah azze ve celle sizlere yeni imkanlar halk eyledi. Medine gibi bir yodumuz oldu. Oradaki din kardeşlerimizin sayısı artmaktadır. Oraya hicret ediniz. Cenabı Bilal ebedi hayat müjdecisinin bu emri üzerine başını önüne eğdi. Derin bir düşünceye vardı. Demek canından da çok sevdiği peygamberden ayrılacaktı. Demek gözlerini açıp dünyayı gördüğü o sevimli Mekke'yi terk edecekti. <Gülüyor> cenab Bilal Medine'ye yerleşti. Allah'ın Resulü Medine'de Mescid-i Nebevi'yi yaptıktan sonra sahabilerine davet etti. Bundan sonra beş vakit namazın edasına başlanıldı. Hz. Bilal'in coşkun ve berrak sesi gökleri ilk defa inletmeye başladı. Ya seyirciler